Miza, karakter veya Bu eğitimle mi alakalı? Veya bu basitler? Sahip olduğumuz hasletlerin, bulunduğumuz Hı. aile ve etrafımızdan tesirlenişin tezahürüdür bu. Hı. Yani kimin oluyor? Mesela, onu da ana baba yapıyor. Yani da her şey Şimdi geçiyor. ana baba çocuğu şimarta İstediğini bir Çocukta bazen istediğini koparma vardır. Anne baba bunu tedavi etmeli. Çocuğa istediğini değil, hak ettiğini vermelisin. Hep istediğine ah dersen bu çocuğu bozu bozar. Mizacı tabiatı bozar. Ondan sonra çocuk bunu isterim diyor. Anne onu yaparsa bir daha evde yemek huzuru kalmak. Sen yani çocuğa istediğini yediremezsin. Bu mizajtır mesela, bazen hastalandığında mizaj değişir, çocuğun huyu falan Öyle değişir abi. derler ya. O an sen biraz onu nazlandırabiliyorsun, nazlandır bitti işi? Benim küçük bir torunum var, oğlanın işte, üçüncü çocuğu. Ben oturuyorum şimdi, dikkat çekmek istiyor çocuk. Arada sırada bakıyorum ama ben işimi gücümü bırakıp, deponumu oynatacağım. Tuttu, gazete aldı, cart yırttı. Dikkat ya. çekmek için. <gülüyor> şimdi o dikkat çekmek istiyor. Baktım şimdi yırttım gördün mü bakıyorsun derdi bana. Aldım onun defterini can ikiye yırt. <gülüyor> ben şimdi Onun defterini şimdi. Bir baktı şimdi. Ben dedi senin kitabını yırtarım dedi. Ablası dedi ki bak dedeye bunu yapma dede bu sefer başka şey yapar. Ne yapar? Saçlarını kökümle makasa keserim dedim. Daha <gülüyor> şimdi. Ondan sonra o duruyor yeltenle, ablası ablatı diyor sakın ay yapma bak dede cezer diyor dede yaptı dediğini yapar diyor çünkü o o ablası üç buçuk dört yaşına kadar bizim yanımızda e dedi o bizim müzacımuzda daha uygun <gülüyor> ondan sonra durdu biraz sakin etti, gel bakayım buraya ben geldim bak dedim Allahım o küflenen mi Fatihler? E Hadi götür telefon tavuklara ver. On tamam. iyi yerler. Korkuyor mu? Tavuklar ama ufalan. Şimdi çocuk böyle dikkat çekmek ister. Deme, ama hazır, onu hazır. çekmek, çekme üstü bunu deme. Evet, yani kullanma. Bana bak bir şey demek Hı. istiyorsan bana de dedim. Hı? Ne istiyorsan, bir şey mi almamı istiyorsun, konuşmak Aynen. mı istiyorsun, sormak mı istiyorsun? Hüsefe durdu şimdi, düşünmeye başladı. Ha, benim ona kızmam bile onun başarısı sayılır, dikkat çektiği için bazen çocukların huyunu bir değiştiriyor zaten yapısını evet. Evet. bazen çocukların çok uysal yapısı vardır uysaldı anne baba onu bozabiliyor bu hafızanın kuvveti hafızası zayıf bunlar şimdi yaratılış itibariyle Allah'ın ona verdiği bir güç vardır bu bir ha, o yani bir güç vardır ama bunun dışında hafızanın bir fonksiyonu kalmaz. Diyelim ki bir sınıfta yirmi talebe var. Talebenin birisi çok zekalıdır ama hayırlı Birisi vardır, durgun zekalıdır ama uslu ve ahlaklıdır. Hoca isterse o uslu talebeyi, durgun zekalı olanı sınıfın en çalışkanı yapabilir. O yani süper zekalı olan, yaramazlı sınıfın en tembeli yapar. Zekâbazen hiç işe yaramaz burada. Kimi bir kimi de üstün tutmakla insan ile bu hangi Birbirine örnek göstermeyin, bak bu sende ne yapıyor tipinde. Onu mu kastettin? Allah ayet edin bütün evet. ya, kiminiz, kiminiz, kiminiz, ben üstün kaldığı şey gözünüzü dikmeyin. Şimdi, hadi mesela fakir olan sahabeler gelip diyorlar ki, zengin kardeşlerimiz bizi hayırda geçtiler. Yani biz onlar gibi infak edemiyoruz. Şimdi bir şey değil mi diyor. Bunu yaparsanız onların önüne geçeriz. Bu nedir? Bu namazın akabindeki tesbihatlara. E belli bir zaman geçiyor. Ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bunu da öğrendiler, yapmaya başladılar. Zalike fablullahı Allah'ın artık bir ihsanıdır, onu istediğini veriyorum. bunun önüne geçemezsin. Orada bir şey mi öğretti? Evet. Bu sırrı Kader menzunun hani, dört basamağında. Dört rüknü basamağı değil Dört rüknünden sırrı kısmına mı geliyor o? Şimdi sen neyi nereye getirdin? Ben bu şimdi bahsettiğimiz Mesele Kader meselesinin sırrı yönüyle mi? Ne alakası var kişi? Nasıl alakalı kuruyorsun? Hani Allah dilediğine verir Dediniz de hocam dilediğine... Şimdi bu kader de rızkla alakalıdır müstekil nabis konusuyla müstekilen nani nasıl kur yapıyor mu İlediğine de de. Ha, bu bir konusudur. Onunla ne lazım? Hemen renklerini benzeştirerek bu aynı mevzudandır demen gerekme. Hocam mesela bir rızka bakacağımız zaman siz dediniz ki 4 4 göre bakmanız gerekir dediniz, değil mi? Yanlış Hayır, anladın. öyle demedim. Kaderden hangi mevzuyu ele alırsan al, alacaksın. Ama şu dört rükle ters ha. düşünecek dedim. Aynen bunu böyle izlerle. O dört rükle ne Allah'ın ilmi, kitabeti, yazısı, meşiyeti, dilemesi ve yaratmasıdır. Çok güzel. Müshiet derken hocam? Müshieti dilemesi dedi mi? Dilemez. aynı. Şöyle diyebilir miyim ki, Önce Allah önce bildi, sonra yazdı, sonra diledi, sonra yarattı. Böyle sonra sonra şeklinde ifade etmek doğru mu hocam? Gerekme. Ama ilmi hepsinin önündedir. Çünkü bildiği için yazmıştır. Birçok şey yazdığı için olmamıştır. Çünkü yazdığı için olsa bu sefer cebri. Senaryonun olmuş olur. Tabi. Senaryo uygun Tabi. Ama burada e, onun dilemesiyle diyelim ki Adem Aleyhisselam'ın konumu. Bakıyorsun şimdi Kur'an-ı Kerim'e e, Musa ile Adem Aleyhisselam'ın hadiste bir konuşması var. Musa diyor ki işte günahına sebep bizi ve kendini cennetten çıkardım diyor. Ha, evet. Adem diyor ki, rivayetin birisinde, evet. insanlık yaratılmazdan evet. kaç sene önce da kadar yazıldı, 40. Evet. O zaman ben daha yaratılmazdan kırk bin sene önce yazılan bir şeyle mi ben evet. ayıp, diyorsun? ayıp diyor. diyorsun? Ha, bu ne şimdi yazılan? Adem'in cennette değil, yer yaratılması bak şimdi. Çünkü daha o su Bakara'daki o sayetenin başında. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاِلُونَ فِي الْاَرْضِ حَلِيْفَا Allah meleklere dedi ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bu gösteriyor ki Allah Azze ve Adem'i yeryüzünde yaratmıştır. Ama Adem'in yaratılışından sonra meleklere secde etme olayı var. Sonra cennete konulup cennette imtihan edilip çıkarılması var. Daha bu olayların vukuundan önce zaten yeryüzünde yaratacağını söylüyor. Adem Musa'ya cevap verirken işlediği günahı mazur gösterir cevap vermedi. Cennetten çıkarılma olayı zaten mukadderdi diyor. Suçu için ise Arap'ta ey Rabbim biz nefsimize zulmettik ikimiz eğer sen bizi affedip bağışlamazsan biz Hı. ahirette hüsranı uğrayanlardan oluruz diyor. Günah için af diledi. Cennetten çıkarılması mukadderdi elinde olmayan bir şey Allah onu öyle vuku buldurdu. Yani kaderi hocam, Hz. Adem Aleyhisselam başına gelen musibete tercih taktı Yani günahını, ayıbını kadere yüklemedi. Evet. Aradaki fark bu. Kaderde sebbatül ilm dediğimiz ilmin öne geçişliliği vardır. Bir, Allah'ın bildiği için yazdığını önce bir bilmemiz gerekiyor. Ne yapacağını bildiği için yazmışlar. Hatice, Kişinin ne yapacağını bildiği evet, için değil mi hocam? Cevap veriyor hocam. Yani yeryüzüne ve başta gelecektiniz musibetleri biz önceden bir kitaba yazdık ki çevriliklerine çevrilik şımarmayasınız, alıklarımla üzülmeyosunuz diye. Hı. Ve Musa Aleyhisselam mesela Kur'an'da diyor ki Allah'ın bize dünyada ahirette iyilik yaz her şey yazılmışsa, Musa'nın bu bize yaz dediğine dünyada. Musa'nın böyle diyeceğini bildiği için yazmıştı. bu ne mı? Fertin ya hareketlerini bildiği için, nasıl hareket edebileceğini bildiği Fert toplum, toplum. Ayır, neden ayırdığını bilmem ama ya insanın. Ya yanı oluyor. Yani sonuçlardan beraber sebeplerin de kaderden olması. Öyle Şimdi diyeceğiz? Bir, bir örnek verdiniz ya. Kaderde hiçbir kelimeyi an ve mutlak kullanmayacaksın şu söz ne için kullanılır? Şimdi sebeplerin sebeplerin tevessül edilmesi gerektiği yer var. Evet. Evlenmeden sen tutup da ellerini kaldırıp Allah'ım bana çocuk ver diyemezsin. Neden? Evet. Gereklerini yerine evet. getirmen lazım. Evlen ondan sonra ellerini kaldır çocuk iste. Evet. Ha. Evlenirsin. Çocuk istersin ama bu sefer yine isterse verir. Rızık için ise Tevekkül katiyetle miskinlik değildir. Rızkta esbaba tevesül vacittir. O sana rızkı takdir etmiştir hem de helal olarak. İnsanın rızkı ona takdir edilirken helaldir. İnsan esbaba tevessül ederken rızkın celbi için orada haramı helal et, haram ediyor. Eğer gayrimeşru bir ticaretten rızk elde ettiysen haram ettin. Meşru ticaretten bunu yaptıysan onun helallılığı devam ediyor. Burada şimdi sen bahçene tarlanı ekiyorsun. Mesela bizim buralarda şöyle bir söz var. Yere bakmayan göve bakmaz. <gülüyor> Devlet dairesindeki çalışan insanlara bak. Katiyetle kazandıkları için şüphettiklerini veremezsin. <gülüyor> Allah'ım bugün bize helal rızk verdiklerini dediklerini göremezsin bak evet, Allah'ın araları iyi olmuyor genelde. Kopuktur. Yani bu, Bitmiştir o iş. Neden o Ama sen şimdi aysbaba tebessül bahçe ne ekiyorsun. Bahçeyi Bahçeyi ekiyorsun. Yapman gerektiği için bunu yaptın Allah'ın. Bana hayırlı rızık ver diyorsun. Ona güvenme vardır. Mesela bazen ki Said Nursi bunu anlatır. Duadaki bunu iyi ifade etmiş. Dua da illa icabet gerekmez. Dua aslında bir ibadettir. O duayı etme sebep olan şey de o ibadetin vaktinin gelmesidir. Evet. Düşün, hasta olmasan Allah'ım bana şifa ver demezmiş bir zaman. Evet. O zaman o şey o duanın vakti, o ibadetin vaktinin gelmesi. İcabeti ise ki hastalıkta kaderi düşünürsen, hastalık kaderdir. Ama o hastalığın defi için tedavi ve dua etmen, bak o da kaderdir. Hangisinin mukadder olduğunu bilmem için neticede görürsün. Kişi Hiçbir zaman tedbir, kaderin önüne geçmek için değildir. O mevzuda sorumluluğu atmak içindir tedbir. Bunu anladınız değil mi? Tedbir, kaderi değiştirmek değildir. Kişinin kendi üzerindeki sorumluluğu, sorumluluğu atmak hocam, için. Hocam Allah Resulü'nün kaderden evet. Allah'ın yine kaderine kaçıyorum hadis-i Yine aynı şey işleniyor değil mi hocam? Anlamadım. Hocam iki duvarın altından geçerken Allah Resulü kaçınıyor. Kaçındığı zaman asap diyorlar ki Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? İyi Allah'ın Resulü dediği zaman Allah Resulü de Allah'ın bir kaderinden diğer kaderine kaçıyorum diye. Sorumluluğu atmaktır. Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Hocam, kişinin evladı... Dördünüzü de dağıttırım, konuşacaklarınızı da içeri girin. Kişinin evladı için... Evet. Allah'a ve sana kurban olayım diyebilir mi hocam? Yani herhangi bir şey için sana kurban olayım, Allah'a ve sana kurban olayım diyebilir Bu sözler rastgele söylenmez. Evet. Yani her şeyi yapabilirim, yapamaz mı diye sormaya gerek yok. Yani bu söz denilmez. Niye denilmez? Ama hocam deniyor yani. Bir şey Ay, diyorsa aptalca zaman... laf ediyorlar. Ha. Bu yaptıkları her aptalca işin tespasını aramak gerekmiyor. Allah'a ve sana kurban olayım. Arasında fark var mı hocam? Cevapları anlamadın hocam. Anam babam sana feda olsun deniliyor Allah Resulüne. Evet. Feda olsun deniliyor. Allah'a feda olduğu gibi o söz sözü... Annem, babam söylüyor. sana feda olsun. Hem derdi varlıklarım. Hem derdi varlıklarım sana feda olsun. Bu kadar çok Bu deniliyor, deniliyor. Yani. Ya bu Şimdi şey bizden... Anlamadım yani. Anlaşılmayan evet. sözlerden birisi şu. Adam tutuyor, sorun çıkarıyor. İslam her şeyi halleder diye soruyor şimdi, İslam'da mutlak bu sorunun cevabı var. Sen sorun çıkaracaksın, İslam halledecek, hayır. Sen İslam'a uyuyacaktın, sorun çıkmayacak. Çok güzel bir şey hocam, çok güzel. Anlatabildim mi? Biz bunu yakalayamıyoruz. Bizimkiler, diyelim ki namaz gibi bir ibadetin elli mesaili vardır. Mesail yollarayım hocam? Ama ticaretin beş yüz mesaili vardı. Bizim insanımızın hepsi bak ticarete atılan Müslümanlara bakın. Bu şu an zengin olan Müslümanların hepsi Müslümanken ticarete atıldı ve yüzde doksan dokuzu sahtekar oldu. Bakın. Neden? Ticaretin fıkhını öğrenmeden ticaretin fıkı beş yüzdür. En ufak bir şeyde malını haram edebiliyorsun ticaretin haram edebiliyorsun. Ne oluyor bu sefer? Yapacağın işi bil ki önceden hele bu ortamda onun fıkhını öğren. Ondan nasıl haramdan sakınman gerektiğini önceden bil. İşe başla. Mesafe kat ettikten sonra yatırımlar. Ne yapalım mecburuz buna deme zorunda kalmayacaksın. Fıkhını öğrenmeden giriyor o işe. Mesela bizimkiler ve Abdülkadir ya, güneş enerjisine başladılar. Kaybetmelerinin sebebi takipsizlik. Bunun faizinden nasıl kurtuluruz? Güneş enerjisinin içinde ekseriyetle herkes harmana diyalar. Halbuki taksitte satamazsın fark koyarak. Malzemeyi alırken de zaten şey bir şeyden, alüminyumdan taksitle alıyorlar, o bir bindiriyor. Şimdi oturup bunu düşünmüyor. Nasıl yaparım? Bu işi yapmak istiyorsanız, dört ay bu malzemeyi yapabilecek, üretecek, ham maddeyi alacak sermayeniz olması gerekiyor arkadaş. Sermayesiz bu işe başlayamazsınız. Bunu bileceksin. Var, dört ayın iş yapacak, üretecek, malzemeyi taşınacak alacak, parayı koydun mu? O zaman içerisine çalışacak, işçinin ücretini koydun mu kenara, bu işe başla. Ve bu sefer e, malzemene alan Piyasayı tespit et. Nasıl edeceksin? Arkadaş bunu alan Arman'a alıyor. 3 ay. O zaman tek fiyat koyacaksın. İster peşin, işte, ister 3 ay sonra o da al, öde arkadaş bu 500 lira bitti. Ha herkes biliyor şimdi. Peşin mi? 3 ay vadeli mi? İkisi de aynı. Sen bu sefer peşin almakla zaten İşçinin parasını önceden ödemekle sıkıntıya düşmedin, bunu ürettin, üç ay sonra da zaten o parayı toptan telafi ediyorsun. İkinci işine kazandığınla beraber yüksek başlayın. Üç ay sonra aldın ama önemli değil. Haram irtikap etmedin. O üç ayda kazanacağını düşündüğün parayı zaten peşin alarak o taksitle verenlerin en azından onlardan dörtte bir ucuz aldın peşin verdiğin için. O zaman o, para, o işe bu kadar meblağ olmadan başlayamazsın. Bunun fıkhını öğrenme zorundasın. Adam geliyor şimdi sarraflık yapıyor. Bizim Seyfullah var. Sadece bu işte şu anda başlayalım burada. Şimdi öyle anlatıyor ki korkunç şey var. Altını aslında normal misli misli verirsin? Ha. Altında bir iş var. işçilik. İşçilik parasını alırsın. Ha. Onun sahtekarlığı da var şimdi. Bir senelik altını yıpranmış şeyiyle alıyor, İşçiliği de düşüyor ondan. Ha oturup bunun fıkını düşünmeden kazanamazsın. Hesap edemezsin. Bunu ne sordun? Sen mi sorduysan? İyi olacak. Hem de. E, ticaret ortamının bozulduğu bütün topluluklar inan helak olmaya mahkumdur bakın. Toplumları helak eden ya kadınlardaki ifsattır ya da ticaret ortamındaki ifsattır. Bakın. Kaderdeki ha. Rızık, tabii. rızk meselesinde tabi. Rızık başlı başına bir mesele. Hidayet başlı başına bir mesele. Kader ve tedbir ilişkisi kaderden kadere başka bir mesele. Hepsini ona koyamıyorsun. Onun için kaderdeki her mesele müstakilen ele alınır ve şu 4 rüknede tartışılır. Ha, kaderde susulması gereken yer var. Bunun sebebi nedir hocam? Nereye geldik mi? Burada hmm. bura bitmiştir. İlla şu denmez. Evet. Bir mesele. Çünkü hepsi için uygulanan bir şey değil. Mesela bu yapacağımız dersin Hazreti Ömer'in dilen bir rivayet vardı. Allah rivayetin birinde Adem'in delini sıvaz diyor. Bütün zürriyet zürriyetinin bir kısmını çıkarıyor. Ha bunu cehennem için yarattım diyor. Bir kısmını da çıkarıyor. Bunu cennet için yarattım diyor. Hadiste hemen inkara yeltenir. Halbuki ayette diyor Cinlerden ve insanlardan bir Ateş için yarattığını diyor ha, O zaman burada bir düşünmelisin Haddimi bilmelisin konuşmada Bu da onun iliminde Hiç kimse ona neden bunu yapıyorsun diyemez Ama o herkesi sorgular Ezel ilmi gereği ver Efendim yani. Konuşmaman gereken yer var Konuşman gereken yer var ve susman gerekiyor. Çay olmuş mu hocam? Güzel. Çay, çay, güzel. çay, çay güzel. Öğrendim hocam. Çay Ama yaptım. biraz ...burada soğuttular gibi bunu. Ah. Al işte ben hocam. çay içtenden şimdi su bile kalmadı. Hocam aynı bu. Çay. <gülüyor> <gülüyor> Bak soğuyor bile o ateşin. Çay senin var mı? Allah. Allah. Evet, ara olsun hocamlar. Onu tazeleyim hocam ya. Eyvah, içeyim. Akşamları zaman geçirelim. Şey. <gülüyor> Allah'ı <gülüyor> <gülüyor> ama bir tane Durmamız gereken yerde ilgili bir tane örnek veriyorum. ne evet. mesele de ayrı demişsiniz. Hocam, bir evet. Evet. Sen bir, bir, bir, bir mesele de örneğini verir misin? Her mesele de ayrı dedim. Biri de örnek vereceğim etsin de kullanacağım. Yapma inşallah. Dövimi verdim de kalp size ayrı ayrı dedim. Evet. Bizimkiler illa şuya alışmışlar. Neyle evet karşılaşacağını bilemiyorsun ki. Sen de onun nasıl olduğunu bilen. Onun için zaten kader mevzunda önce dörtlüklü öğretmeyi, yani anlamayı sağlıyorlar. Hocam, Malatya'da beklemek olmamıştım. Sofradayız, tabii bir sene önce. Lahmacun ayran. Günlükse, Geç geldi, annem dedi, bak kimse kimsenin kısmetini istemiyormuş dedi. Dedim, hani bu ayran kimin kısmetini, Mustafa'nın dedi. Acaba dedim, aldım, içtim, defekanın değilmiş. Yani son dakika, kadar evet. neticeye bakarak anla Hangisinin mukadder olduğu. Değil mi? Tabii. Evet. şekeri orada yani? Neyi orada? Al şunu mereng kız. yatılmış da hocam. Onun bakın yani. mesaj geldi de yatılmış kirekat namaz kılınıp yatılmış. Ona ben mesaj şey mesaj hocam eee hocama. Do okumuş, kirekat namaz kılmış, iktariye yatmış. Güzel özetle tamam. hala kararsız diye. <gülüyor> Hocam herhalde Allah razı olsun. Bir de ben ona şey aldım. Yani işte hele duası bir, varsa da rüyası bir. yoktur yani. Dua da namazdan soran. O mesele mi hocam? Allah'a namazdan soran. Birileri illa rüya bekliyor. Hocam rüyaya bakış açımız ne olmalı? O. Oh. Peki buna cevap vereyim, kişinin sözünün doğruluğu nispetinde rüyası sahil çıkar, kişinin yamukluğu nispetinde de yamuk çıkar. Üstünde abi. Üçtürdür. Ha? Bir hadiste de rüya üçtür. Hayır, ben ondan bahsetmedim. Rüyaya bakmış bakış açımız nedir dedi. Kişinin doğruluğu nispetinde rüya doğru çıkar, Kişinin yamuklu nispetinde de bir yamuk, yamuk çıkartıyor. Ocan böyle sordu dedim neden paran vardı yaklaşık 90 yani yaklaşık. Ben de de bırak onları dedim gördüğüm rüya iyi mi dedim onu söyledim şaşırdım ben niye bunu soruyor diye. Gene de iyi ne ne dedim tamam dedi. <gülüyor> Artacak mı? Rüyanın iyi değil mi? Çay koymak. Yok yok yok çok güzel. Hı. Evet Solur mu? Onu Elim ehline şey Yapmak lazım değil mi hocam? Yok Veya... gerekmez <gülüyor> Rüyayı gördük Kalkıp onu gitsin Kötü bir ama. rüyasa sen... Rüya ise soluna tükür geç git İyi bir rüyayız hocam Sana bakar Yorumunu yine en güzel sen yaparsın ama söylemediklerini rüyanı anlatma. Ee, Kıskanırlar. Allah ya. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, e, bir kadının e, rüyasını yorumluyor. Kocası... Ömer e, ve oldu Bekir'in olduğu ortamda mı? Yok. Eee? Bu ayrı bir. E, Alo. Rüyasını anlatıyor kadın, defa bu de, rüyayı görüyor ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e anlatıyor. Ha, Her defasında alman. kocam geri dönecek, hastada bir çocuğu var. Çocuğun da iyileşecek diye. Rüya yorumluyor. Kadın yanılmıyorsam e, haneye ziyarette bunun te, şeyini yorumunu istiyor. Bir, bir seferinde de Ayşe validemiz denk, e, geliyor. denk geliyor ve rüyayı yorumluyor. Kocan ölecek diyor ve kocan dönmeyecek diyor. Çocuğunda ölecek diyor. Ee, orada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemize dua ediyor. Yani neden böyle yaptın kabilden? Ee, Rüya yorum ettiğiniz şekilde gerçekleşir diyor. Onu tepe -ül için diyor. Tepe -ül. Yani iyi düşünmelisin, İyi misal olmalısın. Aydan. Şu da herhalde var. Allah Resulü tefeülü severdi diyor. Rüya kuşun. Şimdi ilgili Kazasında mı? Epe Yorum. Bununla ilgili bir şey var da Hayır, endotelya var. Ara yormayalım. De zaten zaten Yani çok kötü anlatmıyor. Şurada düşünmek şimdi. gerek. ben şey. <gülüyor> iki çay değerinde mega çay buldu <gülüyor> <gülüyor> o. mi buraya mı Biz <gülüyor> yani olacak. Hocam hocam. Sormadık ama hocam. Ne, ne şey yedim? <Gülüyor> Yer mi? <gülüyor> Dörtlük bir çay daha içeyim Sert, mart, iyice doldur doluyor var. He. Ya da bir şey. Al bir şey daha karnım <gülüyor> şey de... <gülüyor> <gülüyor> Benim, <gülüyor> Benim kumara var bayağı da bir yıprandım <gülüyor> <Üçüncü> içimden. <kesin gülüyor> yani. Evlerlikler köyçi olur, değil mi hocam burada? Evet ne? Evlerlikler genelde köyçi olur. Şimdi bu hafifledi sözüyle yine köyçi oluyor ama hafifledi baya. Hmm. Etkilen cevabı yakın evlerlikleri böyle. Ama yine %30-40 devam ediyor. Hangi denk gelir genelde? Hiç, Aynı, Hiç belli olmuyor oturduğu muhitte hmm. Mesela bizim köyde Çinliye, Japona var, evet. ne kadar var? Burada. Geri burada. Bugün namazda bir yanında namaz kılıyor. Ha? Yanında bugün bir safla namaz kiyordu. Ama büyük ihtimalle buralı dışarıdan gelmiş herhalde birazda akıla sorun var herhalde. Ben öyle. Değilim. Şimdi namaz geldi. En fazla da şöyle durdu. Sahne sonunda ben arkasına evet. şöyle baktı. <gülüyor> Ondan sonra Rukiye varmadan direkt secdeye gitti. Bir ara parmağını hareket ettirdi şöyle. <gülüyor> Ruki'den iki de birden bakıyoruz.